Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestainu <Sessizlik> ve nestaferu ve nauzu billahi min enfusina ve amalina. Men la ve men le. Ve la ve Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd. hadisi <Sessizlik> Ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhu ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin bizden olmayanlar şerrin de haricilerin iddialarına cevaplar bölümde kalmıştık devam ediyoruz. 3. iddia Nisa suresinin 60. ayeti hakkında Allah azze ve celle bu ayette mealen şöyle buyurmuştur. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia eden kimseleri görmüyor musun? Aslında tağutu inkar etmekle emrolundukları halde yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Şeytan da onları dönüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşürmek istiyor. Şayet şeriattan başkasına muhakeme olmak küfürdür zira... Allah onun imanının iddiadan ibaret olduğunu, yani onun münafık olduğunu bildiriyor denilirse buna iki açıdan cevap verilecektir. Birincisi, ayetin münafıklar hakkında nazil olduğu doğrudur. Lakin bunun anlamının iki şey ihtimali vardır. Onların imanı, tağutun hükmünü istemelerinden ötürü iddiaya dönüşmüştür. Yani tağutun hükmünü arzulamaları, onun hükmünü istemeleri. Bu sebeple onlar münafık olmuşlardır. Muhaliflerin tutunduğu ihtimal de budur. İkincisi, bu iman iddiasında bulunan münafıkların özelliklerinden, sıfatlarındandır. Zira onlar tağuta muhakeme olmak istemişlerdir. Müminlerin münafıklara ait sıfatlardan birinde onlara benzemesi küfrü gerektirmez. Bundan dolayı kim alan indiriklerinden başkasıyla muhakeme olursa, münafıkların bir sıfatında onlara benzemiş olur. Başka bir delil olmadıkça bu küfrü gerektirmez. Nitekim münafıkların sıfatlarından bir değeri olan yalan hususunda da onlara benzeyen kafir olmaz. Yani yalan söylemek, söz verdiğinde sözünde durmamak, emanet edildiğinde hıyanet etmek, düşmanlık ettiğinde aşırı gitmek, bunun gibi bunların hepsini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların sıfatlarından saymıştır. Fakat bu sıfatlarında onlara benzeyen yani kafir olmaz. Eğer bir meselede tekviri gerektirmesi ihtimaliyle gerektirmemesi ihtimali bir araya gelirse bu sebepten tekvir edilmez. Zira tekbir ihtimal üzerine kurulamaz. Bilakis kesin, sadece kesin bilgi üzerine kurulur. Özellikle de kendilerine ancak Allah'tan başkasına muhakeme olmaları sebebiyle verilen nifak hükmü hakkında gelen delil bunu göstermiyorsa bu konuda daha da ihtiyaçlı olmak gerekir. İkinci cevap bu kimseler Tağut'un hükmünü istiyorlardı. Lakin onların bu istekleri mutlak bir istek değildi. Hatta küfrü ortadan kaldırmayan özel bir istekti. Tağut'u inkar etmek gerektiğine inanmayanın büyük küfürle kafir olduğunda şüphe yoktur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Kim Tağut'u inkar eder, Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutunmuş olur. Bakara 256. Ayet İmam Taberi-i Rahimullah bu ayet hakkında şöyle diyor davalarında Tağut'a yani saygı gösterdikleri, sözünü delil kabul ettikleri ve hükmüne razı oldukları Allah dışında kimselere muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onları, halbuki onu inkar etmekle emrolmuşlardı. Yani onlara Allah'ın emrini bırakarak şeytana tabi olmak suretiyle hükmüne başvurdukları, Tağut'un getirdiği şeyleri yalanlamaları emredilmişti. Bu ayetle ilgili olarak biraz sonra sebebi ile ilgili olarak bazı cevaplar da gelecek. Bu sadece ayetin lafzıyla ilgili olarak tekfire delil getirilmesine cevaptı. Bir diğer iddia Enam suresinin 121. ayetidir. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. ''Muhakkak ki şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmelerini tevkin edeceklerdir.'' Onlara itaat ettiğiniz takdirde şüphe yoktur ki siz de müşriklerden olursunuz. Şayet Allah'ın emrine aykırı Allah'tan başkasına itaat eden şirk koşmuş olur denilirse yine buna da iki açıdan cevap verilir. Birincisi, ayetin zahiri her itaatin şirk olduğunu düşündürmektedir. Kast edilen ise kesinlikle bu değildir. Hatta bunu kimse söylememiştir. İkincisi, burada kastedilen edilen itaat helal ve haram saymak suretiyle itaattır. Yani onlara uyup haramı helal ve helali haram olarak itikad etmektir. Nitekim bu ayetle ilgili olarak gelen rivayetlerde şeytanın müşriklere şöyle bir telkin verdiği ifade ediliyor hadiste. Şeytan der ki dostlarına yani Müslümanlara karşı söylemesi için, hucet getirmesi için. Sizler Allah'ın öldürdüklerini yemiyorsunuz da kendi öldürdüklerinizi yiyorsunuz. Yani Allah'ın öldürdükleri leş hükmünde olanlardır. Yani eceliyle ölen veya boğazlama dışında bir şekilde ölen. Bunlar Allah'ın öldürdükleridir. Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz ama kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz. Yani kendi boğazladığınızı yiyorsunuz. Bu konuda itaat etmek şirk olan bir itaattir. Neden? Çünkü Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal itikad etmektir bu. Allah leşi haram kılmıştır. Şeytanın bu gibi vesveseleriyle, yani aklı gözüken, mantık çerçevesinde gözüken e, vesveseleriyle bir haramı e, helal diye itikad eden veya bir helali haram diye itikad eden kişi bu itikadından dolayı kafir olur. Yani mücerret itaatten dolayı değil. Allah Azze ve Celle bu ayetinde e, şirk olan hususta bu itikadla birlikte olan itaati zikrediyor. Yoksa e, mücerret olarak itaat şirk olsaydı bundan kimse kurtulamazdı. Allah Azze ve Celle ey Ademoğulları İblise ibadet etmeyin. Şeytana ibadet etmeyin. La ta'buduş şeytan. İnnehu lekum aduvun mübin. Yani o sizin için apaçık bir düşmandır. Yani her kul isyan ettiğinde, günah işlediğinde, fısk işlediğinde şeytana itaat etmektedir. Yine hevasını ilah edineni gördün mü buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kişi şeriatın, Allah ve Resulünün emrine aykırı uslarda. Hevasına, nefsine veya şeytana itaat ettiğinde şüphesiz bunlar da bir itaat söz konusu. Demek ki her itaat şirk değildir. Burada ayette yani özel bir durumdan bahsediliyor. Haramı helal itikad etmek veya helali haram itikad etmekle birlikte olan bir itaat. Yani mücerret itaatin kendisi değil. Allah'ın Abdüllatif bin Abdurrahman bin Hasan de şöyle demiştir. Allah Teala'nın muhakkak ki şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmelerini telkin edeceklerdir. Onlara itaat ettiğiniz takdirde şüphe yoktur ki siz de müşriklerden olursunuz. Ayetini düşün. Allah'ın haram kıldığını helal saymada şeytanın dostlarına itaat edenlerin müşrik olduğuna nasıl hükmediyor? Yani haramın helal itaat edilmesiyle ilgili olduğunu ifade ediyor. Diğer bir iddia Şura Suresi'nin 21. ayetiyle ilgilidir. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var? Şura 21. Şayet Allah'ın indirinden başkasına hükmeden hükmünde Allah'a ortak koşmuş bir kafir olur denilirse ayet sadece dinde değişiklik yapanın küfrüne delildir. Dinde tebdil yapanın küfrüne delildir. Çünkü o iki sıfatı bir araya getirmesi sebebiyle kafir olur. Birincisi teşride bulmak. Yani din koymak. Zira onlara bir şeriat koyan, meşru kılan buyurulmuştur ayette. İkincisi bunun dinden olduğunu iddia etmek. Çünkü ayette dinden buyurulmuştur. Minettini. Bu dinde değişiklik anlamındadır. Bunun ise küfür olduğunda icma vardır. Yani dinde değişiklik yapan bir kimse Allah'ın helalini, haramını veya herhangi bir hükmünü değiştiren veya beşeri bir hüküm koyup bunu Allah'ın dinine nispet eden kimse bu fiiliyle kafir olur. Diğer bir iddia Kev suresi 26. ayetidir. O hükmünde hiç kimseyi ortak edinmez. Kev 26. ayeti. Şayet Allah'ın indirinden başkasıyla hükmeden Allah'ın hükmünde kendisini ona ortak tutan bir kafirdir denilirse buna üç açıdan cevap verilir. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden kendi hükmünü dine nispet etmedikçe veya Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin caiz olduğuna inanmadıkça Allah'ın hükmünde ortak olmaz. Bunun dışındakilerin Allah'a hükmünde ortak koşanlar olduğunu kabul edemeyiz. Ayette Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenin Allah'a hükmünde ortak koştuğuna bir delil yoktur. Bilakis bundan ileri derecede yasaklama söz konusudur. Bu konuda ihtilaf yoktur. İhtilaf sadece tekfir hususundadır. Bu, bu ayet zulmedenin de Allah'a hükmünde ortak koşmuş sayılarak tekfirini gerektir Eğer bu iddia kabul edilirse. Halbuki ehl-i sünnet zulmeden yöneticinin kafir olmayacağını da icma etmişlerdir. Yine Enam 57 ve Yusuf 40. ayetlerinde hüküm ancak Allah'ımdır buyurulur. Şayet kendisinden hükümler koyan, sadece Allah eti olan hüküm uslunda Allah ile çekişmiştir. Bu yüzden kafir olur denilirse, birincisi... Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenin kendisinin buna hak sahibi olduğunu iddia etmeksizin sadece fiiliyle Allah ile çekiştiğini kabul etmek mümkün değildir. İkincisi, buna muhalefet edenin ehl sünnetin kafiri olmayacağı hususunda icma ettikleri zalim yöneticiyi de tekbir etmesi gerekir. Halbuki bu konuda e, hadisler açıktır. Yani mesela... <gülüyor> Ee, geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Ubade bin Samit radıyallahu anh'ın rivayet etti hadisinde Allah Resulüne biat ettikleri kıssada e, küfrü bevah yani Allah katından yurhan bulunan apaçık bir küfür görmedikçe yöneticilere kuvvetlilik, dinçlik ve e, usanç hallerinde bile olsa e, itaat edilmesi yönünde bir biat vermişlerdi. Hatta o rivayette e, aleyhimize bir kayırmacılık yani bir haksızlık, bir zulüm yapılsa dahi ifadesi var. Demek ki bu zulüm Allah'ın hükmünün dışında bir şey olmasına rağmen bu kührübevah olarak nitelenmemiştir. Çünkü onlara ayaklanmanın caiz olmasının şartı hadisin başında kührübevah. Allah'ın dinden apaçık bir küfür olması kaydına bağlıdır. Yani açıkça İslam'ın dışına çıkmaları, İslam'ın dışında hükmetmeleri. Bu şarta bağlanmıştır. Hadisin devamında ise zulmetmeleri bu kührübevahtan olmadığını gösteriyor. Halbuki zulmetmek Allah'ın indirdiğinden başkasla hükmetmektir. Allah'ın indirdiği hükümlerde zulüm bulunmaz. Kayırmacılık, haksız kayırmacılık, haksız hükümler bulunmaz. Yine buna muhalefet eden ehli sünnetin kafir olmayacağı hususunda icma ettikleri suret yapan kimseyi de tekfir etmesi gerekir. Suret mesela Allah Azze ve Celle hadiste, yani resimler hakkında, heykeller hakkında yaratma hususunda benimle çekişenden daha zalim kim olabilir? buyurmuştur. Yani bu da Allah ile bir çekişmedir. Fakat el-i sünnet icma etmiştir ki bu büyük günahtır. Küfür değil, büyük günahtır. Tebe Suresi 31. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem'in oğlu Mesih'i kendilerine Rab edinmişlerdir. Şayet kitap ehli alimlerine ve raiplerine Allah'ın indirdiği dışındaki hükümlerinde itaat ettiklerinde Allah onları Allah dışında rable edilmek ve vasıfladı. Zira bu şiktir. Yöneticiler de Allah ile beraber mabut edinilmektedir denilirse. Hahamlara ve raiplere itaat etmek iki durumda söz konusudur. Onlara Allah'ın haram kıldıklarını helal, Allah'ın helal kıldığında haram sayarak itaat etmek bunun dinden çıkaran küfür olduğunda bir ihtilaf yoktur. Yani Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, sen dinlen biliyorsun ki Allah bunu haram kılmıştır. Ama alimlere, rahiplere, din adamlarına bunu değiştirme yetkisine itikad ederek kişi, Allah'ın haramını helal sayıyor, helalini haram sayıyor. Bunun dinden çıkaran bir küfür olduğunda ihtilaf yoktur. İkinci durum ise, Onlara Allah'a isyan hususunda Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığında haram saymadan itaat etmek. Bu ise kesin olarak küfür değildir. Zira aksa halde, hevalarına veya günah işlemeye davet eden günahkarlara itaat eden tüm günahkarları tekfir etmek gerekir. Yine ehl Sünnet'in kafir olmadıkları hususunda icma ettikleri Allah'a isyan hususunda kocasına itaat eden kadın ve babasına itaat eden çocuğu da tekfir etmek gerekir. Yani böyle bir iddia kabul edilecek olsaydı. Yani bunu şöyle düşünün, ee, zaman zaman bu misali veriyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden kim bir münker görürse, yani şeriatın hoş görmediği, yasakladığı, çirkin gördüğü bir şeyle karşılaşırsa, buna şahit olursa, buna eliyle karşı çıksın. Buna gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle. Bu da iman en zayıfıdır. Bundan öte, hardal tanesi kadar iman yoktur. Buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsyan olan huslarda bu e, hadisi düşündüğümüz zaman, mesela zina eden veya içki içen bir kimseyi düşündüğümüzde, e, içki içen, içki içerken eliyle karşı çıkmamakta, diliyle karşı çıkmamakta kalbiyle karşı çıktığını söylemekte zor belki zevk alıyor, zevkle içiyor. Veya hırsızlığı gururla yapıyor vesaire vesaire. Burada kalbin buz etmesi mesela bizim şahit olamayacağımız bir şey. Yani dışarıdan şahit olamadığımız bir şey. Adam e, beğenerek, koşlanarak bu büyük günahları işliyor. Bununla beraber Hadiste buyuruyor ki, bunda hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani kalpli de, de buz yoksa, bu iman en zayıfı. Bu da yoksa, hardal tanesi kadar iman yoktur. Yani o kimseden iman nef ediliyor Fakat şeriatın hükmü <gülüyor> bu konuda, o kimsenin Allah'ın haram kıldığı bu şeyi helal itikad etmemesini asgari bir buz olarak yeterli görüyor. Şayet böyle olmasaydı, Mesela kişi e, zina suçundan dolayı irtidaden öldürülmesi gerekirdi. İçki içmesinden dolayı irtidaden öldürülmesi gerekirdi veya diğer günahları e, böyle düşünebiliriz. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, La İlahe İllallah diyen kimse için zina da etse, hırsızlık da etse mutlaka cennete girecektir diyor. Yani günahlarının cezasını çeker veya Allah karşılıksız bağışlar. O Allah'ın bileceği bir şey. Fakat bu kimse yani zina etmekle veya bir takım büyük günahları işlemekle kelime-i tevhidi bozmuyor. İslam dininin dışına çıkmıyor. Halbuki diğer bir hadiste kişi zina ettiği sırada mümin değildir. İçki içtiği sırada mümin değildir. Hırsızlık yaptığı sırada mümin değildir buyuruluyor. Yani o kimseden de bu iman vasfı nef ediliyor. Demek ki iman vasfının nefh edilmesi o kimseden İslam vasfının nefh edilmesini gerektirmiyor. Yani o Müslüman olarak kalmaya devam ediyor. Evet, İbn-i Teymiy Rahimullah diyor ki, alimlerini ve rahiplerini Rabler edinen bu kimseler Allah'ın haram kıldığını helal, Allah'ın helal kıldığında haram sayma hususunda itaat etmişlerdir. Yani Tevbe 31'de bahsedilen kimseler. Bunlar iki durumdadırlar. Birincisi, Onların Allah'ın dinini değiştirdiklerini bildikleri halde, bu hususta onlara tabi olurlar. Yani İslam dininin tarihi süreci içerisinde mezheplerin konumunu veya tarikatların konumunu bu şekilde düşünebiliriz. Ee, pek çok mesela bu dört mezhepten veya daha fazla mezhepten birine mensup olan kişi, e, dini hükümleri bilmez Allah'ın neyi haram kıldığını neyi helal kıldığını bilmez e, dini böyle zanneder öğrenir cahildir bu konuda e, bizim konumuz bunlar değil ama kendisine Allah'tan ve Resulü'nden hüccet ulaşmış olmasına rağmen halen mezhebinde devam ediyor yani bir haramın helal itikad edilmesi bir helalin haram itikad edilmesi bir farzın iptal edilmesi veya farz olmayan bir şeyin farz itikad edilmesi gibi e, hususlarda mezhebine uyuyor veya şeyhine uyuyor veya cemaat liderine uyuyor. Kendisine delil ulaştığı halde. O zaman ne oluyor? Allah ve Resul'ün söyledikleri bir yana, şeyhinin, mezheb imamının, mezhebinin söyledikleri bir yana. Bu kişi bunu tercih etmekle, ilim ulaştıktan sonra tercih etmekle, alimlerini ve rahiplerini Rab edinen konuma ancak o zaman düşüyor. Yani hüccet ulaştıktan sonra. İşte i̇bn Teymiye burada Onların Allah'ın dininin değiştirdiklerini bildikleri halde bu hususta onlara tabi olurlar diyerek bu tip kimseleri kastediyor. Böylece Allah'ın haram kıldığının helal olduğuna, Allah'ın helal kıldığının da haram olduğuna inanarak önderlerinin, Resul'ün getirdiği dine muhalefet ettiklerini bildikleri halde tabi olurlar. Sünnete açıkça muhalefet ettiğini gördüğü halde, bildiği halde tabi olurlar. İşte bu küfürdür. İkincisi, Helal'e haram, haramı helal olarak inanmak imanlarında sabittir. Yani helal'e helal diye, haramı haram diye, e, helal'e haram, haramı helal diye in, inanıyorlar. Lakin onlar günahkarların yaptığı gibi Allah'a isyan bunun günah olduğuna inanarak itaat ederler. İşte bunlar diğer günahkarlarla aynı hüküm dedirirler. Yani bunlar kâfir hükmünde değil de günahkar hükmündedirler. Şura 10. ayetinde üzerinde ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah'a aittir buyrulur. Şayet Allah'tan başkasına muhakeme olmak Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefettir denilirse bu ayet şeriata muhakeme olmanın vacip olduğuna delalet eder. Yani kitaba sünnete muhakeme olmak farzdır. E, bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Yine Allah'ın indirinden başkasıyla muhakeme olan bu kimsenin de günahkar olduğuna ve büyük bir günaha düştüğünde ihtilaf yoktur. Lakin bu ayette tekfirle ilgili herhangi bir şey yok. Maide 50. ayetinde onlar yine de cahiliye devrinin o kokuşmuş hükmünü mi arıyorlar? Oysa yakinen bilen insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi olan kim vardır? Buyurulur. Şayet Allah Azze ve Celle şeriattan başkasıyla hükmetmeyi cahiliye hükmü olarak nitelemiştir. Bu da onun küfür olduğunu gösterir denilirse bir şeyin cahiliyeye nispet edilmesi veya cahiliye ehlinin amellerinden olmakla nitelenmesi küfrü gerektirmez. Bunun delili şu iki husustur. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam birisini kınad zaman Ebu Zer anh sen kendisinde cahiliye bulunan bir kimsesin demiştir. Hadis Bukhari ve Müslim hadisi. Yani Ebu Zer anh e, zenci bir köleyi Bilal Radyalan olabilir. Ona işte siyah kadının oğlu diye bir hitapta bulunuyor. Aralarındaki bu kısa Allah Resulü ve Vesselam'a arz edilince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan hiç hoşnut olmuyor. Ve Ey Ebu Zer sen kendisinde cahiliye bulunan bir kimsesin. Yani sen kendisinde küfür bulunan bir kimsesin demiyor. Yani cahiliye hasretinin bulunması bir kimsede o kimsenin kafir olmasını gerektirmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem küfür olmadığında ittifak bulunan bazı şeyleri cahiliye amelleri olarak nitelemiştir. Mesela soya sövmek, bir kimsenin nesebe sövmesi ve ölü üzerine ağıt yakmak bunlardandır. İşte üç şey vardır ki bunlar ümmetinin terk edemediği cahiliye adetlerindendir diye buyruluyor hadiste. Cahiliyeye nispetten dolayı küfürle alaka kuran kişi ehli sünnetin tekfir edilmemesi hususunda ittifak ettikleri, Müslümanı kınamak, soya sövmek ve ölü üzerine ağıt yakmak gibi işlerden dolayı tekfir etmesi gerekir. Halbuki bu hem Naslar'a muhalefettir, hem de Müslümanların icmana, el sünnetin icmana <gülüyor> muhalefettir. İmam Ebu Ubeyt Kasım bin Esselam Rahimullah şöyle diyor, Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini işitmedin mi? Cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Maide ellinin cahiyeti. E, bu Beyt Kasım bin Sellem, Hicri 206 yılında vefat etmiş. Yani bu ümmetin selefinden iman konusunda ilk eser yazanlardan birisi. Bir de İbn-i iman kitabı var. Fakat bu akidevi meseleleri ele alması bakımından oldukça önemlidir. Yani e, selefin açıklamalarıyla ilgili olarak. i̇bn iman kitabı ise daha çok e, rivayet ağırlıklıdır. Yani onda açıklamalar bulunmaz. Yani ümmetin Ehli sünnetin ilk iman konusunda imanın tanımı Onu bozan şeyler bozmayan şeyler konusunda ilk eser yazar Müelliflerinden birisi Ebu Beyt Kasım İşte bu eserinde Maide elliyi zikrediyor bakın Diyor ki Tefsir ehline göre Bu ayetin açıklaması Allah'ın indirdiği dışında hükmeden İslam üzere olup Bu hükmü cahiliye ehlinin hükmü gibidir O kimse yani Müslüman olup İslam üzere olup bu hükmü cahiliyenin hükmü gibidir. Ancak cahiliye halkı böyle hükmederler demektir bunun manası. Bu tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü gibidir. Üç şey cahiliye işlerindendir. Soya sövmek, ölü üzerine ağıt yakmak ve yıldızlardan yağmuru beklemek. Bu rivayetlerin tamamında zikredenilenler yani günahlar, işleyenin kafir ya da münafık değil, cahil olduğunu gösterir. Lakin bunun anlamı bunların kafirlerin amellerinden olduğunu ve kitap ve sünnette yasaklanmış bir haram olduğunu açıklamaktır. Yani Müslüman bir kimse e, bu tür amelleri işlerinde kafirlere ait veya münafıklara ait veya cahiliye ehline ait amelleri işliyor. Bu amelinde onlara benziyor. O e, Bu vasıflarıyla Müslüman e, sıfatından çıkmıyor. İmam Buhar Rahimallah da şöyle demiştir. E, 30 nolu hadisin bab başlığı olarak. Günahların cahiliye işlerinden olduğuna, şirk olmadıkça bunları işleyenin tekvir edilmeyeceğine dair bölüm. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz sen kendisinde cahiliye bulunan bir kimsesin. Yani Ebu Zer radıyallahu anh şöyle diye sözü e, başlı olarak getiriyor. Allah Teala da şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını başlamaz, bunun altındakileri diledi kimse için bağışlar. Nisa suresi 48 ve 116. ayetleri. Evet, Nisa 60. ayetinin sebebi ile ilgili olarak Şabi Allah'tan şöyle dediği rivayet ediliyor. Münafıklardan biriyle bir Yahudi arasında bir dava vardı. Yahudi rüşvet almayacağını bildiğinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhakeme olalım dedi. Yani Müslüman'a diyor ki, Yahudi söylüyor bunu. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhakeme olalım. Niye? Çünkü o rüşvet almaz. Yani hüküm konusunda rüşvet almaz. Münafık ise rüşvet alacaklarını bildiğinde Yahudilere muhakeme olalım dedi. Yani rüşvetle kendi tarafına çevirecek hükmü. Böylece anlaşarak, Cüheyne'deki bir kahine gittiler ve ona muhakeme oldular. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu demiştir. Bunu vahidi esbabın üzülde zikreder. Şayet, Allah kahine muhakeme oldukları için onların münafık olduklarına hükmetmiştir denilirse, buna üç açıdan cevap verilir. Birincisi, bu rivayet zayıftır. Zira Şabi Raymolla, tabiinden olup bu rivayet nürseldir. İkincisi şayet sayı oldu kabul edilse dahi ayet bir münafık hakkında indirilmiştir. Bir Müslüman da münafıkların sıfatlarından bir sıfat meydana gelirse bunun büyük nifak olmasını gerektirmez. Hemen ilk anda büyük nifak olmasını gerektirmez. Ancak delil Nifakla nitelemenin sadece bu sıfattan, yani muhakemeden dolayı olduğunu gösterirse o başka. Deliller de e, bunu açık bir şekilde göstermiyor. Burada delil, nifak vasfının bu adamla muhakeme sebebiyle gerçekleştiğini göstermemektedir. Şayet bu rivayet sayık kabul edilirse, kâhine muhakeme olmadan önce de bu adamın münafık olduğu açıkça belirtilmektedir. Yani münafıklardan birisi denilerek zaten... E, yani bu ayet mazla olmadan önce de münafıktı bu. Yani bu fiiliyle münafık olmadı. Fakat Allah'a ve Resulüne muhakem olmak yerine alternatif bir muhakeme tercih etmek, seçmek bu bir nifaktır. Yani münafıkların amellerindendir. Ayetin nüzul sebebine dair diğer bir rivayette şöyle. İki kişi davalaştılar. Biri meseleyi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme götürelim derken, diğeri Kabir-i Eşref'e gidelim dedi. Kabir-i Eşref Yahudilerin ileri gelenlerindendi. Sonra anlaşıp Ömer radıyallahu anh'a gittiler ve işlerinden biri kıssayı anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakemine razı olmayan adama böyle mi oldu diye sordu. O da evet dedi. E, Ömer radıyallahu anh onu kılıçla öldürdü diye aktarılıyor. Bunda da vahidi esbabın nuzulde e, zikreder. Bu rivayet El-Kelbi yoluyla Ebu Salih bazamdan rivayet edilmiş. O da i̇bn Abbas radyalanmadan rivayet etmiştir. Ve bu tarikin dört tane illeti vardır. Birincisi, Muhammed bin Sa'ib El-Kelbi, metruk, terk edilmiş bir ravidir. Yahya bin Sait ve i̇bn Mehdi onun rivayetlerini terk etmişlerdir. Hatta Ebu Atim onun hakkında insanlar onun rivayetlerini terk etme da icma etmişlerdir demiştir. Yalanla da itham edilmesi falan söz konusu bunun. İkincisi, bazam Ebu Salih bazam zayıf bir ravidir. Bukhar ve i̇bn Hacer onun zayıf olduğunu belirtmişlerdir. Hatta i̇bn Adi onun hakkında şöyle demiştir. Öncekiler arasında ondan razı olan hiç kimse bilmiyorum. Yani rivayetinden razı olan kimse bilmiyorum. Üçüncüsü, bazam ile i̇bn Abbas Abbas radyalanma arasında da inkıtağı vardır. i̇bn İbn diyor ki, bazam i̇bn Abbas Abbas radyalanmadan işitmediği halde ondan rivayette bulunur. Dördüncü illet, El Kelbi'nin bazılardan rivayetlerinin hiçbir değeri yoktur. Yahya bin Ma'in bazı hakkında şöyle demiştir: Şayet ondan rivayet eden El Kelbi ise hiçbir kıymeti yoktur, yani uydurma hükmündedir. Evet, e, bunlar e, zehebinin Mizanul -Mizan Itidal, İbn Azer'in Tahribinde, İbn Adi'nin e, El Kamilinde, Tesibül Tesip'te ve Mizzi'nin Tesibül Kemal kitaplarında, e, Rical kitaplarında. Açıklanmış şeylerdir. Oradan aktardığımız şeyler bunlar. İşte Şubut Taricinin birisi iddia ediyordu ki, işte bu sahih. Yani <gülüyor> halk arasında çokça yaygın olduğu için, e, sanki sahih bir kıssaymış gibi zihinlere kazınmıştır. Yani Ömer radıyallahu anh Allah Resulü hayattayken, onun olduğu bir dönemde, işte bu münafın kellesini alıyor. Böyle bir e, rivayet sahih değil. Metin olarak da münker. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan münafıklar hakkındaki duruma da e, aykırı. Yine Müslümanlardan kadı yetkisinde olmayan bir kimsenin böyle bir hükmü infaz etmesi bakımından da e, metin olarak da pek çok münkerlikler içeriyor bu kısa. Diğer bir rivayet şöyle. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Ebu Berze el-Eslemi, Yahudiler arasında zıtlaşmalar hususunda kadılık yapan bir kahin idi. Ebu Berzel eslemi Yahudilerin kahiniydi ve davalar olduğunda buna gidiyorlardı. Bazı eski e, filmlerde görürsünüz. E, muhakemeler kim suçlu kim suçsuz. Belirleyemedikleri zaman bir kahin çağırırlar, kahinin hükmetmesini isterler. Eski klasik filmlerde bu konuyu da işlerler, yani insanların arasında adet olan bir şey bu. Neden? Çünkü kahin kaybı bildiğine inanılan bir kimsedir. Yani zahiren deliller herhangi bir kimseyi suçlamaya yetmedi. Kahin yoluyla işte kaybı bir şeyler elde etmeye çalışıyorlar. Yahudiler arasında da bu durum vardı. Yani Targut hükmüne tam tamına intibak eden birisi. Yani insanlar meselelerine hükmeden ve şeytanların aslında hükmettiği. Dolayısıyla Tağut şeytandır diyen kimse bu bakımdan da dolaylı yoldan kahinin aslında şeytan olduğunu ifade ediyor. Müslümanlardan zıtlaşan bazı kimseler de ona başvurdular. Yani bu Yahudiye başvurdular, kahine başvurdular. Bunun üzerine Allah azze ve celle sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını, iman ettiklerini iddia eden kimseleri görmüyor musun? Yani Nisa 60. ayetini indirdi. Hafız-ı Seymi, ''Ravileri sayihin ricalidir.'' demiştir. Bu rivayet hakkında. İbn-i Hacer Rahimolla, ''İsnadı Ceyittir iyidir.'' demiştir. Şayet Allah Teala Müslümanlardan olan bu kimseleri kâine muhakeme oldukları için münafıklıkla nitelemiştir denilirse. Buna iki açıdan cevap verilir. Ayetin akışı, onların münafık olduklarını gösteriyor ve münafıkların sıfatlarından birinden bahsediyor. Ne ayette, ne de nüzul sebebinde onlar hakkında nifak nitelemesinin sebebinin kahine muhakeme olmaları olduğuna delil yoktur. Her kim onlar gibi davranırsa onlara benzemiş olur. Münafıklara ait bir sıfatta onlara benzeyenin münafık olması gerekmez. Mesela konuştuğunda yalan söyleye Söz verdiğinde sözünde durmayan, emanet edildiğinde emanete ihanet eden kimseler gibi. Yani bu sıfatlarında münafıklara benzemiş olur. Nifak hasletinden bir haslet üzerinde olur. İşte tağuta muhakeme olan da nifak hasletinde onlara benzemiş olur. Evet. Bu kimselerin tekfiri gerektiren bir istek içerisinde olmaları da ayette zikredilmektedir. Bu istekleri ise tağutu inkar şartına aykırıdır. Nitekim daha önce açıklandığı gibi. Yani onlar Allah'a ve Resulüne muhakeme olma gibi imkanları varken, böyle bir durumları varken tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Yani bu isteği, tağuta muhakeme olma isteğini Allah Azze Celle ayette ifade ediyor zaten. Evet. Diğer bir mesele Cengiz'in Yasik kanunnamesidir. namesidir. i̇bn Kesir Raymullah diyor ki, Tatarların yasa veya Yasık adlı kitabındaki bazı hükümler hakkında şöyle diyor. Bu tamamıyla Allah'ın peygamber olan kullarına indirdiği şeriatlara aykırıdır. Yani bu yasa. Cengiz Han'ın yasası. <gülüyor> Her kim peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen muhkem şeriatı bırakır da nesk edilmiş başka şeriatlarla hükmetmeye kalkarsa kafir olur. Yani Yahudilik ve Hristiyanlıkla ve benzerleriyle hükmetmeye kalkarsa kafir olur. O halde Yasaya muhakeme olup da onu öne geçiren hali nasıl olur? Kim bunu yaparsa Müslümanların icma ile kafir olur demiştir i̇bn Kesir. Şayet burada şeriatı terk edip başka şeylere muhakeme olanların küfrüne icma bulunduğu zikrediliyor denilirse, burada zikredilen icma sadece şu iki kişiden birisi hakkındadır. Bir, Allah'ın indirdiklerinden başkasına hükmetmeyi helal sayan. Çünkü Cengiz bunu yapmıştı. Yani Cengiz'in kafir olma sebebi, İslam'ın, Yahudiliğin, Hristiyan'ın hükümlerini birleştirip bir de arasına kendisinin koyduğu bazı hükümler, allah Alem örfü hükümler, bunları katıp bunu yasa yapmıştı. Bununla hükmetmeyi de insanlara mecbur kılmıştı din olarak. İkincisi, Allah'tan başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutan. Bu da kafir olur. Durumu böyle olanın küfründe tartışma yoktur. Yani bu iki vasıftan birine sahipse o evet kafirdir. Nitekim Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayan ve başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutanın küfrü daha önce de açıklanmıştı. Delili İbni Kesir diyor ki sadece Tatarların ve onlar gibi davrananların küfrüne dair bu icmayı naklediyor İbn Kesir onların durumunun ise tekfiri gerektirdiğinde ihtilaf yoktur. Yani kim Cengiz Han'ın yaptığı gibi yaparsa yani beşeri hükümleri, işte nesk dinlerin hükümlerini din kılarsa bunda ihtilaf yoktur. Evet, onlar Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmeyi helal saymışlardı. İbn-i Rahimullah onlar hakkında şöyle diyor. İslam dinini Yahudilik ve Hristiyanlık ile aynı konuma getirdiler. Aleyküm selamun Bunların hepsinin de Allah'a ulaştıran birer yol olduğunu, Müslümanlardaki dört mezhep gibi olduğunu söylediler. Sonra onlardan bazıları Yahudiliği, bazıları Hristiyanlığı, bazıları da Müslümanların dinini tercih etti. Yani o Cengiz Han'ın bu kanunu uygulamasındaki durumu anlatıyor İbn-i İkincisi onlar başkasının hükmü Allah'ın hükmünden üstün tutmuşlardır. i̇bn Kesir, onların Cengiz Han tarafından konulan hükümleri içeren kitabı Yasık hakkında şöyle diyor. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini gibi farklı şeriatlardan derlenmiş hükümlerden ibarettir. Yine birçok hükmü de kendi görüşü hevasından almış, bunları tabi olunan bir din kılmış, Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, sünnetindeki hükmün önüne geçirmişlerdir. Onlardan her kim böyle yapmışsa onlar Allah'ın ve Resul'ün hükmüne dönünceye ve az ya da çok başka bir şeyle hükmetmelerine kadar savaşılmaları gereken kafirlerden olmuşlardır. Kim bunu iyi düşünürse Hafız İbni Kesir Rahimullah'ın sözlerinin diğer sünnet imamlarının Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayanlar ve başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutanlar hakkında naklettikleri icma ile ittifak ettiğini anlar. Şayet bazılarının dediği gibi helal saymaksızın veya üstün tutmaksızın şeriatı terk edip başkasına muhakeme olmada icma bulunsaydı Mutlaka alimlerin bunu naklettiklerini ve benimsediklerini görürdün. Yani i̇bn Kesir, Hicri 8. asırın alimlerindendir. Böyle bir icma olsaydı ondan daha önce bunun nakledilmesi gerekirdi. Evet. Zulmeden yöneticilerin kafir olmayacağı hakkında icma mevcutken, bunun tam aksi bir icmanın mümkün olması söz konusu değildir. Evet. Ee, ana hatlarıyla tekfircilerin Kur'an ayetlerini, bazı Kur'an ayetlerini delil getirerek e, tekfirlerine e, istinad ettikleri iddiaları bunlardan ibaret. Tabii e, dallanıp budaklanıp daha başka meseleler de var. Bunların ayrıntıların tekfir satması kitabında açıkladık. Sufiler haktan satmıştır. Şüphesiz sahabe ve tabi'in döneminde züht, vera ve ibadet ile meşhur olan kimseler vardı. Bunlardan sonra züht, vera, ibadet gibi hasletleri devam ettire yün yani suf dinine verdikleri önemden dolayı sufilerden denilen kimseler çıktı. Yani suf, Arapça'da yün demektir. Bunlar e, züht için kaba elbiseler, yünlü elbiseler giydiklerinden bunlara sufiler denilmiştir züht ibadet yolunu tutan kimseler de artık onlara nispetiyle Sufiler diye anılır oldular. Tasavvuf kelimesi de işte bu bundan türetilen bir kelimedir. Fakat bu ismin bir ekol haline gelmesi, tasavvuf adı altında İslam dışı unsurlarında dindenmiş gibi görünmesine zaman içerisinde sebep olmuştur. Tasavvufun ilk dönemlerinde ilimden yüz çevirme. Çünkü ilmi Allah'a ulaşmada bir perde gibi görme. Hulul, ittaat yani haşa Allah'ın e, mahlukunda e, onun içine girerek tecelli etmesi gibi düşünceler. Vahdeli vücut, rafızilik, batinilik, birden fazla anlama çekilebilen ıslahların kullanımı gibi unsurlar bazı sufilerde görülmeye başladı. Sonraları çeşitli anlayış ihtilaflarından dolayı tarikatlar zuhur etti. Bu dönemlerde önceki sufilerde rastlanılmayan şu tehlikeli bidatler çıktı. Yani önceki sufiler... Yani tarikat mensuplarının kendilerini nispet ettikleri e, selefin zahitleri ile tarikatların teşekkül etmesinden sonraki sufiler arasında dağlar kadar fark vardır. İşte bu sonraki sufiler, tarikatleşmiş sufiler veya tasavvuf ekolünü oluşturmuş sufilerde e, görülen tehlikeli bidatler anahtarıyla şöyle. Şeyhlere ölü gibi teslim olma şart. Şeyhleri masum görme, musiki ve raks ederek zikretmeyi caiz sayma. Müritleri kendilerine bağlamak için tılsımlar ile keramet elde etmeyi caiz sayma. Yani aslında tılsımlarla büyü yaparlar da bunu caiz sayıyorlar, tılsımlar yapıyorlar. Bunu insanların nezdinde kerametmiş gibi gösteriyorlar. Bunlara dair Molla Cami'nin mesela Nefatul Üns kitabında bazı açıklamalar var. Yalnız Allah'tan istenebilecek manevi yardımı velilerden isteyerek istigase yapma, yardım isteme kabirlerin türbeleştirilip ziyaretgah edinilmesi, mürşidin her an kendisini gördüğünü düşünerek onu rabıta etmek. Bu konuda da Abdülhakim Arvasi'nin Rabıtay-ı Şerife kitabını örnek verebiliriz. Çünkü bugünkü bilinen şekliyle rabıta ilk defa Hicri 8. asırda Muhammed Masum Faruk-i Esserhendi'nin işareten bahsettiği bir konu, ondan çok sonralar 12. asırda halid Bağdadi <gülüyor> denilen şahsın risalet Halidiye adlı kitabında bugünkü şekliyle tarif etti. Yani ilk olarak Rabta, Hicri 12. asırda ortaya çıkmıştır. Bugünkü şekliyle Rabıta. Abdülhakim Arvasi ise Rabıta-ı Şerife kitabında, yani bu konuda adam akıllı tek kitap sayılabilir, gibi, sufi müellif tarafından yazılan tek kitap sayılabilir. Orada rabıtanın zikirden bile daha erdirici olduğunu iddia ediyor. Bu ise aslında küfür olan bir sözdür. Çünkü e, zikri Allah Resulü meşru kılmıştır, Allah meşru kılmıştır, Allah emretmiştir. Allah'ın emredip Rasul'un uyguladığı zikrin yerine 12. asırda çıkmış bir bidati zikirden bile daha erdirici, daha Allah'a ulaştırıcı saymak başlı başına bir küfürdür. Allah Resulü'nün ve sahabelerin yapmadığı bir takım zikir usulleriyle halkalar kurarak toplu halde yüksek sesle zikir yapmak. Yani sahabede yoktu böyle bir şey. Tabinde yoktu. Hatta tarikat ehlinde bile yoktu. Yani Abdülkadir Geylani'nin zamanında yoktu. Yani bunu hiçbir şekilde ispat edemezler. Böyle bir şey yoktu. Daha da sonra çıktı bu. bidatlerin güzelliğinin de olduğunu iddia etmek. Uyanık iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la görüşme iddiaları Kur'an ve sünnetin nefis tezkesinde yetersiz olduğunu iddia etmeleri gibi şeyler. Halbuki Allah Azze ve Celle dini tamamlamıştır. Nefis tezkiye metotları olarak da, yani kişinin nefsini terbiye metodu olarak da, Allah'ın kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yeterlidir. Namaz bir tezkiyedir. Oruç bir tezkiyedir. Zikir bir tezkiyedir. Hac bir tezkiyedir. Yani Allah'ın emir ve yasaklarıyla ilgili her şey... Nefisleri teske ve terbiye eden şeylerdir. Din bu hal zaten kamildir. Ama Sufiler nefis teskesi adı altında dinden olmayan unsurları sokmuşlar. Zikir adı altında, meşru olan zikir adı altında. Yani zikrin sadece adını kullanıyorlar. Zikir meşrudur ama buna... Batıl unsurlar, İslami olmayan, Allah Resulü'nün yapmadığı, sabelerin tanımadığı zikir şekillerini İslam'da meşru olan bu ismin altına yamayarak e, İslam'a soktular. Her ne kadar Ebu Talib el-Mekki, Kuşeyri, Gazali, Serraç, Sühreverdi gibi ilimle meşgul olan ve tasavvuf esasları hakkında eser yazan Sufiler, birçok bidatlerden sakındırıp, Selef yolundan sapılmaması ve keşifleriyle ilhamlara, kitap ve sünnete uygunluk oranında itibar etmek gerektiğine dikkat çekseler de kendileri de bizzat bazı bidatlere kapı açmaktan kurtulamamışlar. Ne Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ne sahabi ve tabinin bahsetmediği şeylerden bahsetmişler ve batini yorumlara girişmişlerdir. Yani bu kimseler bu saydığımız isimler aslında tasavvufu ıslah etmek isteyen alimlerdir. Onu kitap ve sünnet çizgisinde çekmeye çalışan alimlerdir. Fakat Batıldan teberri etmedikleri için, bidat bir menheşten teberri etmedikleri için, yani tasavvufun içerisinde ıslahat yapalım düşüncesiyle hareket ettikleri için kendileri bizzat pek çok batıllara düşmüşlerdir. O yüzden mesela Gazali'nin İhyaül Ulumiddin kitabında, sema'ın yani çalgı aletlerine raks ederek Allah'ı zikretmenin Kur'an okumaktan yedi vecihle üstün olduğunu iddia ediyor. Yani az önce işte Abdülhakim Harvasi'den naklettiğimiz sözde olduğu gibi bu da. Kur'an okumaktan yedi vecihle üstündür. Yani bunların açıklamasına neymiş bu vecihler diye baktığınızda daha şaşırtıcı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü diyor Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanan ayetler vardır. Bunlar sürekli tekrar etmek sıkıcı gelebilir. Yani savunma bu gibi e, tuhaf şeyler. Mesela Ebu Talib-i Mekki'de şöyle diyor. Şatat elinden bir sufiye gidersiniz, böyle bir sufi yolunu kaybetmiş, hatalar içinde biri olduğu için sizi kitap ve sünnetin ötesine taşır. O bu iki kaynağı, yani Kur'an ve sünneti önemsemez ve söylediği sözlerle imamların görüşlerine muhalefet eder. Sadece zanna vesveseye dayanarak konuşmakta hakkı batıl göstermektedir. Kevni ve mekanı ortadan kaldırarak ilmi ve ahkamı tamamen devreden çıkarır. Kaideleri çiğneyip atar. Bunlar ucu bucağı olmayan bir çölde yollarını kaybetmiş ve hiçbir delille dayanmayan kimselerdir. Bu zavallılar rehber olamayacağı gibi delilden yoksun görüşleri de geçersizdir. Bunu söylen Ebu Talip Mekki? Yani tasavvufun kurucusu kabul edilen kimselerden birisi. Yani ta onun zamanında bile yani sufilerde bu sapmaları teşhis etmiş ve bugünkü sufiler... Bahsettiği sayıda bu özelliklere tamamen intibak eden kimseler. İmam Şatibi el-ihtisamda sufilerin hatalarını şöyle sayıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalan ihtiva eden ve zayıf hadislere güvenmeleri. Zayıf hadislerin ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenine dair zan galip değildir. Dolayısıyla bunlara dair bir hüküm isnat etmeye imkan yoktur. Durum böyle olunca ya yalan oldukları bilinen hadisler hakkında ne dersin? Yani zayıfları bırak, bunlar yalan. Uydurma olan rivayetlere de dayanıyorlar. Hiçbir kitapta da geçmiyor. Diyor ki, keşfen sayı. <gülüyor> Maksatlarına uymayan sayı hadisleri reddederek, bunların akla muhalif olduğunu ileri sürerler. Kabir azabını, sıratı, mizanı, ahirette Allah'ın görülmesini ve benzeri hususları inkar edenler gibi, bunların akla aykırı olduğunu ileri sürerler. Allah'tan ve Resulü'nden gelenlerin kendisi vasıtasıyla anlaşılabildiği Arapça ilmini bilmemekle birlikte Arapça olan Kur'an ve Sünnet hakkında söz söylemeye cesaretini göstererek şeriatı geride bırakıp ilimde derinleşmiş olan kimselere muhalefet etmeleri. Yani hem bilmiyorlar hem de bilenlere biliyormuş gibi e, tartışmalarına devam etmeleri. Apaçık usulü bırakıp saparak akılların çeşitli tavırlar takındığı müteşabiata tabi olmaya yönelmeleri. Yani müteşabihat en kısa, en özet tabiriyle birden fazla manaya delalet eden şeylerdir, naslardır. Muhkeme döndürülmesi gerekir müteşabihatın. Muhkem ise tek bir manaya, tek bir hükme delalet eden naslardır. Yani onda kapalık yoktur. Evet, mutlaklara kayıt getiren, hükümleri tetkik etmeden, Mutlak ifadeleri alıp kabul etmek, Tahsis edici buyrukları var mıdır, yok mudur düşünmeden umumi buyrukları anmak. Aynı şekilde bunun aksini yaptıkları da olur. Mesela nasıl mukayyet ise, yani e, mukayyet belli bir kayda ve şarta bağlanmış demek. Mukayyet ise mutlak alınır yahut has ise özel ise başka herhangi bir delil olmadan mücerret görüşüyle umumi kabul edilir. Yani e, Mesela bugün yani güncel bir şey, eski sufilerde yok. Yani rabıtayı icat edenlerde, ne bileyim şeyhi putlaştıranlarda böyle bir şey yok. Onlar böyle bir delil getirmemiş de. Bu olaylar, rabıta gibi şeyler yaygınlaştıktan sonra günümüzde bazıları deliller üstünde zorlama yapıyor. Diyor ki mesela, işte Huzeyme bin Sabit radıyallahu rüyasında Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın alnına secde ettiğini görmüş. Rüyasını anlatıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, rüyanı gerçekleştir diyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Eğiliyor, o da alnına doğru kafasını koyuyor. A diyor, bak şeyhlere ibadet etmekten dolayı bizi suçluyorsunuz diyor. Yani böyle tuhaf tuhaf, tamamen e, gerizekalıca diyebileceğimiz deliller getiriyorlar. Bunlar ilim okumuş hocaları bir de yani. Sırf yani denize düşen yılana sarılır kabilinden e, ucube fikirler bunlar. Özel olanı mutlak umum almaları. Yani delil bir şeyi tahsis etmiş, tahsis edilmiş delilin umum olan lafzını getirmek müteşabiata tutunmaktır. Neskedilmiş bir meselenin hükmün neskedilmiş hükmünü getirip de eee bunun amel etmeye çalışmak müteşabiata tutunmaktır. Mesela eee hicab ayeti Hicretin 5. senesinde nazı olmuştur. Ahzab suresiyle şey, yani hicab derken kadınlarla erkeklerin ayrışması. Perde hicabı kastımız. Bina içlerinde, ev içlerinde erkeklerle kadınların ayrı durması. Hicretin 5. senesinde nazı olmuştur. Yani hicri e, miladi olarak 627 senesi oluyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından 7 sene önce. Allah Resulü, efendim? 5 sene 5 sene mi? 5 sene önce. Bu bu zaman diliminde yani o son 5 seneye kadar kadın erkek arasında e, ihtilat olabiliyordu. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam bayram hutbesine kadınları da çağırıyor. Erkeklere hutbe yaptıktan sonra bayanların yanına gidiyor. Bak bu fıtratın getirdiği bir şey. Ve düşünün bunu İbn Abbas radıyallanmalar rivayet ediyor i̇bn Abbas radıyallahu anh'a o sırada çocuktum diyor. Çocuk olmasaydım orada bulunamazdım diyor. Yani Bilal ile beraber gittiğinde ben de vardım diyor. Şimdi birileri bunu delil getiriyor. Bak Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kadınlara hutbe vermek için onların yanına gitti. O Allah Resulü'ydü diyorsun. Yani şeytandan korunmuş, şeytanın kendisine teslim olmuş. Bu sefer diyor ki işte yanında Bilal vardı. Bilal radıyallahu anh memluktu diyorsun de olmasa ne olur Nemluk dememiz şu yüzden, ee, mesela bir gün Fatıma Radiyallahu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir köle getiriyor. Ee, o başını örse ayaklar açıkta kalacak, ayaklarını örse başı açıkta kalacak bir örtüsü var. Başka örtüsü yok Fatıma Radiyallahu Kapıyı açmakta gecikince derdetme diyor. Birisi kölenir, birisi baban diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ona köleyi hediye edecekti, Fatıma radıyallahu bilmiyordu. Ee, öyle deyince, yani bu artık senin mülkündür, memluklerin öyle bir ayrıcalığı var. Fakat olayın başka bir yönü var. Mesela burada İbn Abbas radıyallahu çocuktum, çocuk olmam sebebiyle orada bulundum dediğine göre, hicretin beşinci senesinde yaşının daha da mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefat ettiğinde... Kaç yaşındaydı? Yaş. Yani o sırada 8-9 yaşlarında. Yani hicretin 5. senesinde İbn Abbas Radyoları'nda 8-9 yaşlarında. Muhtemelen bu bayram hutbesi, yani kadınların yanına gidip de hutbe verdiği o hutbe daha da önce. Yani 8-9 yaşından da önceki bir olay. Bundan sonra zaten böyle bir olay nakledilmiyor. Yani 5 sene içerisinde kaç tane? 10 tane bayram vardır. Yani bunların en az 9'una yetişmiş olsa, çünkü Veda Haccı, Kurban Bayramı zamanında şey oluyor, vefatı o dönemde oluyor, 10 tane bayram var. Yani bir bayram ilk nazil olduğu dönemden hani ekartı olsa bile 10 tane veya 9 tane bayram var. Bu 9 bayram hakkında, İbn Abbas radiyallanmadan veya başka sahabelerden bir rivayet yok. İşte kadınlara özel bir sohbet yaptığına dair. Zaten buharde gelen rivayette bunu Ebu Bekir ve Ömer radiyallahın da uygulamadıkları geçiyor. Yani kadınların yanına gidip onlara ayrıca yani yanlarına gidip ayrıca sohbet yapmaz gibi. Dolayısıyla böyle bir şey delil getiren Allah Resulü kadınlara sohbet yapmıştır. Ben de yaparım diyen bir insan müteşabih'e tutunuyor. Çünkü kadınlara perde arkasından. İsteyin emri geliyor. Ahzab suresi 55. ayetiyle. Yani bahsettiğimiz ayet bu. Ve bu ayetin nuzulü e, Müslim'de geldiği üzere Enes Radyalan'tan yani Zeynep validemizle evlendi sırada nazlı oluyor bu ayet. Yani e, demek istediğimiz tahsis edilmiş veya nesh veya kayıtlanmış, çarta bağlanmış şeylerin mutlak vafızlarını neskedilmiş naslarını getiren burada e, müteşabihata tabi olmuş olur. Mesela Ayşe Radiyallahu anh mescitte Habeşler'in oynamasını seyrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle gerdi diyor. Ben kolunun üzerinden seyrediyordum. Yetti mi diyor. Ben diyor Allah Resulü böyle benimle ilgilenmesinden hoşlandığım için hayır daha bakacağım dedim diyor. Bir müddet daha devam ediyor. Şimdi buradan diyorlar ki erkek, demek ki diyor kadınlar erkeklere görebilir. Bu bu e, Pek çok açıdan cevap verilmiş bir mesele. İşte Ayşe radıyallahu anh'ın küçük olması, bunun hicab emrinden önce olması vesaire vesaire. Şimdi böyle olmasına rağmen bunu delil getiren bir insan, yani erkekler şurada oynasın, savaş oyunları oynasın, kadınlar da şu kenara otursun seyretsin. Böyle delil getiren bir insan müteşabiyata tutulmuş olur. Nitekim ilmehli e, gerekli delilleri de sunarak bunun kesinlikle hicaptan önce vaki olduğunu, Ayşe radıyallahu anh'ın o sırada buluğa ermemiş olduğunu ve daha başka e, delilleri zikrediyorlar. Evet, delilleri kullanılacakları yerlerden uzaklaştırarak tahrif etmek. Mesela delil herhangi bir Menata herhangi bir dayanağa vardı olmuş iken, bir başka menata yönlendirilerek her iki menatın aynı olduğu vehmini vermekle delilleri tahrife kalkışmak. Bu ise sözleri yerinden kaydırmak suretiyle yapılan gizli tahriflerdendir. Bozgunculuktur yani. Bundan Allah'a sığınırız. Büyük bir ihtimalle İslam'ı kabul ettiğini ifade etmekle birlikte, Sözlerin yerlerinden tahrif edilmesini kötüleyen bir kimse, bu işe ancak karşı karşıya kaldığı bir şüphe ya da kendisini haktan al koyacak bir cehaletten dolayı girişmiştir. Bununla birlikte o kimse için delilin gerçek yerinde kullanılmasını engelleyecek hevasının bulunması da söz konusu olur. Bu sebeple böyle bir kimse bidatçı olur. Şeyhlerini tazimde çok ileri derecede giderek sonra onları Hak etmedikleri seviyeye ulaştırmaları. Onların aşırıya gitmeyip orta hallileri Allah'ın filan kimseden daha büyük hiçbir velisinin olmadığını iddia eder. Bazen velayet kapısının bu sözü eden kişi dışında diğer ümmetin yüzüne kapandığını söylerler. Bu ise katıksız bir batıldır. E, hatta bu konuda kitaplar yazılmıştır. Hatmul Veli diye. Velilerin sonuncusu. Muhyiddin i Arabi'yi sayarlar mesela. Velilerin sonuncusu. Ondan sonra veli yok gibisinden. Bazı bu şekilde... Bazı iddialar ortaya koyar. Orta hali mutedil olanları ise şeyhinin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme eşit olduğunu ileri sürer. Ancak ona vahiy gelmediğini yani benim şeyhime vahiy gelmez ama peygamberle eşit böyle bir iddiada bulunur der diyor. Züht ve ibadet ile meşhur olmuş pek çok kimsenin hadis rivayet konusunda dikkatsiz oldukları bilinmektedir. İmam Sühti şöyle naklediyor. Zahid olarak tanınan Meysel Emin Rabb'i vefat ettiği gün cenazesine katılabilmek için Bağdat çarşıları tamamen kapanmıştır. Bağdat çok büyük bir şehir o dönemde, yani medeniyet şehri. Böyle bir zahid olmasına rağmen, Meyser'e hadis uydurmakla itham edilen birisidir. Evet. Vefat edeceği sırada Rabbinden ümit var ol dedikleri zaman, nasıl olmam ki Ali radıyallahu anh'ın fazlati hakkında 70 hadis uydurdum diye cevap vermiştir. Yani bundan dolayı Rabbinden ümit varmış. Ali radıyallahu anh'ın fazleti hakkında hadis uydurmayı bir, büyük bir sevap sayıyor bu adam. Suitinin verdiği başka bir bilgiye göre Ebu Davud en-Nehai, yani meşhur sünen sahibi değil bu, başka bir Ebu Davud. Ebu Davud en-Nehai, geceleri ibadet etmesi, gündüzleri oruç tutmasıyla şöhret bulan bir zattı. Buna rağmen hadis uydururdu. Ebu Bişir, Ahmet bin Muhammed el-Fakih el-Mervezi, zamanında sünneti en çok müteafa eden, Muhaliflerine karşı amansız mücadele veren biriydi. Böyleyken hadis uydurmaktan çekinmezdi. Yine ve bin Hafs salihlerden bir zat idi. 20 sene hiç kimseyle konuşmadan durmasına rağmen hadis uydurmaktan geri durmazdı. Bunlar Tedribur Ravi kitabında. Hadis usulüne dair Tedribur Ravi kitabında İmam Suyti'nin. Sufilerin münker hadisleri nakletmelerinin sebebi, ibadetle meşguliyetlerinin onları rivayet ilimlerinden alıkoymasıdır. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, Abitlerin çoğu hadisleri ve isnatlarını ezberleyememiş, hadislerin isnadında ve metinlerinde çokça hatalar yapmışlardır. Bunun için Yahya bin Said el Kattan hadis konusunda salihlerden yalancısını görmedikler. Yani ibadet ehli salih, hadis konusunda en çok bunlar yalan söylüyor. En çok bunların yalanı yayılıyor. Bunlar kasıtlı yalan söylemiyorlar. Ama hadis alimi değiller. Hadisleri ezberleyemiyorlar. Bunlar salih oldukları için ayrı bir güven var bunlara ve bunların söylediklerini sanki sayı hadismiş gibi her tarafta aktarıyorlar. Buna dikkat çekiyor Yahya bin Said. Eğer bu ilmin ehlinden değilse, yani rivayet konusunda mesela şuradaki şey bakın, Meysel bin abdurrabi Adam zühdü ve salahı sayesinde binlerce insanın gönlünde taht kurmuş birisi. Yani cenazesinde öbülesine kalabalıklar var. Salih bir adam. Ama hadis uyduran bir adam. Yani Allah'ın dini olsun da cahil bir adam. Evet. Yani çok hata ettiklerini anlatmak istiyor Yahya bin Said. Eyüb-i Sahtiyani, Rahimullah der ki, kendisinden bereket umduğum ve seher vaktinde bana dua etmesini istediğim bir komşum var. Yani ondan bereket umuyorum ve bana dua etmesini istiyorum. Buna rağmen, o bir bakla tanesi hakkında şahitlik etse onun şahitliğini kabul etmem. Yani şahitliğin kabul edilmesi için salih olmak yeterli değil zaten. Adil olmak gerekiyor. Yani normal şehadette de böyledir. Adam salihtir ama adil değildir. Hevası ağır basabilir o kimsede. Yani aşırılık sahibi bir kimse adil olamaz. Meseleleri ölçüp tartmada aşırılı bulunan bir kimsenin şahitliği kabul edilmez. Onun şahitliğinin kabul edilmemesi fasık olduğundan dolayı değil. Adil olmadığından dolayı. Yani e, adaleti gözetemediğinden hevasına yenik düşmesinden ötürü. Ebu Said İbnül Arabi kendi aslındaki tasavvuf elinin bidatlere meylettiğini gördüğünden sonrakilerin çıkardığı fena, mahu, sahu, sekir gibi terimlere tepki göstererek şöyle demiştir. Bunlar hayal ve vesveseden başka bir şey değildir. Bu ibareleri tabiinden ne bir sadık, ne bir zahit, ne bir imam ağzlarına almamış, onların talebeleri de bunları kullanmamışlardır. La havle ve la kuvvete illa billah. Tasavvuf, süluk, sev ve muhabbet ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabından gelen Allah'tan razı olma, takva, Allah yolunda cihat, şeriatın edepleriyle edeplenmek, Kur'an'ı tertil ile ve manasını düşünerek okumak Namazı huşu kılmak, yerine göre oruç tutmak ve bazen tutmamak, iyilik yapmak için gayret sarf etmek, başkasını kendine tercih etmek, ihsar, bilmeyene öğretmek ve müminlere alçak gönüllü olup kafirlere karşı izzetli olmak gibi şeylerdir. Allah dilediğini sırat-ı müstakime iletir. Bunu Zehebi Siyer-i Alam'ın kitabında Ebu Said ibn-i Arabi'den aktarıyor. Bu meşhur Muhyid-i değil. Ondan çok önceleri yaşamış, Hicri 3. 4. asır aralığında yaşamış bir alim, muaddis ve sufilere nispet edilen biris. Aslında Ebu Said İbnü'l Arabi'nin bu izahında anlatılan şeyler İslam'ın ta kendisidir ve buna tasavvuf denmesi bile doğru değildir. Delilsiz olarak herhangi bir ıslahın kullanılmasına şiddetle karşı çıkarken Ebu Said İbnü'l Arabi kendisinin tasavvuf kelimesinin kullanımına da karşı çıkması gerekirdi. Zira bu kelime tabiinden sonra ortaya çıkmış bir kelimedir. Sufilik tasavvuf. Ve maalesef bu isim İslam dışı unsurların İslam'a sokulmasında bir maske olmuştur. Said bin Amr el-Berzai şöyle diyor. Ebu Züra'ya Harisel muhasibi ve kitapları sorulduğunda şöyle cevap verdiğine şahid oldum. Bu kitaplardan sakının. Bu kitaplar bidat ve sapıklık kitaplarıdır. ''Sana rivayetleri tavsiye ederim. Zira onlarda seni o kitaplara muhtaç bırakmayacak şeyler bulacaksın.'' Yani hadisleri kastediyor. ''Ona bu kitaplarda da ibret vardır.'' Denilince şöyle dedi. ''Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisine ibret bulunmayan kimse için bu kitaplarda ibret bulunması söz konusu değildir. Malik bin Enes, Süfyanet Sevri, El Evzay ve önceki imamların kalbe gelen düşünceler, vesveseler ve bu gibi şeyler hakkında kitaplar tasnif ettikleri ulaştı mı?'' Onlar ilim ehline muhalefet eden bir topluluktur. Yani Sufiler. Bazen bize Harsel Muasibi ile, bazen Abdurrahim et Dubeyli ile, bazen Hatim el-Esam ile, bazen Şakik ile gelirler. Sonra şöyle dedi. İnsanlar bidatler konusunda ne kadar da hızlılar. Yani bu sayda kimseler, yani sonraki tarikatların oluşumundan sonraki tasavvufçulara nazaran çok çok temiz kimseler. Yani Selefin Zahidleri bunlar. Ama ilimde önderleri değil. Zahid olabilirler, ibadet ehli olabilirler ama ilimde önderleri değil. Dolayısıyla bu kimselerin Allah'tan, Resulünden, sahabeden, tabi ve tabi tabiinden, imamlardan gelmeyen yorumları, vesveseler, hatarat, kalbe gelen düşünceler gibi şeyler hakkında konuştuğu şeylere böyle şiddetle karşı çıkıyor. İşte günümüzde de mesela adam tutuyorum Mesnevi'den bahsediyor. E ne var Mesnevi'de? İbret var. Allah'ın kitabında yok mu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yok mu? Din kamildir. Yani ibret almak isteyen Allah'ın kitabını okusun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okusun. Ee, yani bu kitaplara zaten ihtiyacın yok. Bu bir tarafa, bu kitaplarda pek çok sapıklık var. Hurafeler var, şirkler var, vahdedi vücut var, ne bileyim türlü e, muhalefetler var. Süveyd dedi ki, Abdurrahman bin Mehdi'nin Sufilerden bahsedilince şöyle dediğini işitti. Onlarla oturmayın. Kelamcılarla da oturmayın. Yani kelamlı sapıklarla oturmadığınız gibi sufiler de sapıktır. Onlarla da oturmayın, konuşmayın. İsa bin Davut bin Subayih şöyle demiştir. Abdurrahman bin Mehdi'ye dedim ki, ey Ebu Said, beldemizde şu sufilerden bir topluluk var. Dedi ki, onlara yaklaşma. Zira onlardan bir topluluk gördük, bazılarını deli ettiler, bazılarında da zındık yaptılar. Evet bunlar Sayı İsnad'la İbn-i el İbanesinde Ebubekir Ebu Bekir el-Hallal'ın El-Has-Alet-Ticare adlı kitabına geçiyor. Sayı bin Nasr'da Süfyan bin Uyeyne'ye dedim ki Ey Ebu Muhammed yanımızda kıldan elbiseler giyen bir topluluk var. Azık almadan hac yapıyorlar ve azık taşıyanın mümin olmadığını iddia ediyorlar. Dedi ki yalan söylüyorlar. Onlar sünnetin düşmanlarıdır. Onlarla oturmayın ve konuşmayın. İmam Şafii de şöyle der. Akıllı bir kimse tasavvufa girse, ölen olmadan ahmak olarak çıkar. Yine İmam Şafi, tasavvuf tembellik üzerine kuruldu demiştir. İbnül Mübarek de diyor ki, sufilerden akıl sahibi hiç kimse görmedik. Evet, bunlar Ebu Naim'in Hilyetü'l-Evliya, Beyhakin Menakıb-ül Şafi, Bekir el-Hallal'ın El-Has alet Ticaret kitabında geçen rivayetler. Sufiler, veliler konusunda aşırılık yapar, Allah dostları konusunda aşırılık yapar. Onların fayda ve zarar verdiklerini, kainatta, tasarrufta bulunduklarına iddia ederler. Vahdedi vücuda, yani varlığın birliğine ve böylece her şeyin Rab olduğuna inanırlar. Muhammed el-Bulkini, ahmed el Şernubi'nin dilinden yazdığını belirtti. Kitab-ül fi tabakat-i Şernubi, yani Dört kutbun Gizemli Dünyaları adıyla tercüme edilmiştir. Bu kitap Ocak yayınlarında mevcut. Şöyle diyor... Bir gün Ahmet Eşşernubi'ye şöyle sordum. Ey efendim, bana güç sahibi dört seyidin, yani Ahmet El Rıfai, Ahmed El Bedevi, Abdülkadir El Geylani ve İbrahim Eddusuki'yi kastediyor. Kerametlerini anlat, onları bildir dedim. Başkalar değil de neden yeryüzü sırf bunlar tarafından paylaşıldı? Dedi ki, onların kerametleri sayılamayacak kadar çoktur. Ancak ben sana birkaç tanesini anlatayım. Biz Kabe'yi müşerrefenin üzerindeyken İbrahim Dusuki bana şöyle anlattı taben üzerinde anlatmış bunu. Bizim kerametlerimizden birisi kendi kerametini anlatıyor. Biz ecelini bilmeden bir mümin neceli gelmez. Ne gece ne gündüz hiç kimse ölmez ki onun ruhu bana gelmesin. Geldiğinde dilersem onun ruhunu tekrar bedenine gönderirim. Ama eceli gelmişse ruhunu eceliyle birleştiririm. O zaman ölür. Bizim kerametlerimizden bir diğeri Rabbim benim konuşmama ve ben Allah'ım dememe izin verdi. Bana sen aldırma, ben Allah'ım de hitabında bulundu. Bir diğer kerametimiz, dünyanın günü dolup da İsrafil sura üfleyeceği zaman ben izin vermeden ona üflemeyecek. Bir diğer kerametimiz, annemi bakire olduğu kızlık döneminde ben himaye ettim. Yani böyle uçuk şeyleri, dört kutup dedikleri, yani en büyük evliyalar kabul ettikleri kimselerin dilinden böyle itikad ediyorlar. Adı geçen eserde buna benzer küfür içeren birçok saçmalık zikrettikten sonra Diğer peygamberlerin çözemediği sırlar çözüne dair küfür dolu iddialar et dusukiye nispet edilmektedir. Tasavvuf ve menkabe kitapları bunun gibi rububiyet, uluhiyet ve isim sıfat tevhidine aykırı birçok ifadeler içermektedir. Burada maksadımız, sufilerin rububiyet konusunda nasıl bir şirk iddiası içinde olduklarına örnek vermektir. Alimler tasavvufu red konusunda çok çabalar göstermişler, bu yüzden eziyetlere uğramışlardır. Yani nerede bu alimler, neden hiç tasavvufa karşı çıkmadılar? Çıktılar ama halk nezdinde e, bunlar yer etmiş, hatta sultanlar nezdinde e, değer görmüş kimseler olduğundan e, bir takım eziyetlerle karşılaşmışlardır. Bunlardan birisi de bizzat tasavvuf kültürü içerisinde yetişen İmam Suyutu'dur. O Sufilerin şeyhliğine tayin edildikten sonra, yani şeyh olarak atanıyor, zamanında Sufilerin birçok yanlışlarına uyarda bulunmuştur. Onların dergahlarda çalışmadan yaşadıklarını, farz ibadetleri yerine getirmediklerini ve tasavvuf ahlakı diye bilinen esaslara uymadıklarını görmüştür. Bu yüzden onlara nasihatlerde bulunmuştur. Lakin sufiler intikam almak için Suuti'ye saldırmışlar şeyhlerine. Yani şeyh olarak bile karşı çıkamıyor düşünün yani. Saldırmışlar, neredeyse öldürecek hale getirmişler, onu fasıklıkla suçlamışlardır. Bu olay Hicri 903 yılı cemadiyel ahire ayında olmuştur. Sufiler bununla da yetinmemiş, onu Sultan Tomamba'ya şikayet etmişler, öldürtmeye teşvik etmişler ve sürgün ettirmişlerdir. Evet, Sufilerin kıssası çok. Allah izni verirse şeyhleri rabıta yapanlar müşriklere benzer başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente ve estağfiruke ve töb lek. Ecmâ.